Hele halı sahama çizlerken Sedat, yandan bir kız geçsin, 11'i birden rovaşataya kalkıyor birader. Ulan kaleci sana, sana ne oluyor yani? Yani durumlar çok ince abi. Çünkü açık bir kadın bir ortama girse, bütün damarlar oynar Sedat. Bak abi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Çin'de trenleri ayırdılar erkek kız diye biliyor musun? Müslüman bir yer mi? Hayır. Ama ahlakı Müslüman ahlakı. Neden? Çünkü fıtrat bunu gerektirir. İşin 30 yıl sonrasını da düşünmek lazım. Asrın tarzına uyan değil, Allah'ın farzına uyan kazanacaktır. Şeytanın kandırmayı başardıkları çok soruyor. Oradan aldatıyor. Kur'an'da başörtüsü yazmıyor diyor. Başörtüsü yazmıyor bu Kur'an'da ya, siz nereden çıkarıyorsunuz diye soruyorlar. O omuz örtmek diyenler var. Üstümü örteyim diyenler var. Ama baş örtmek yazmıyor, sizi niye böyle yorumluyorsunuz diyenler çok var. Öyle aldananlar var. Şeytan artık, nasıl takla atıyorsa içeride Oradan yakalamış Var abi, belki desek ya Allah affetsin, inşallah günü kapanırım Dese Bugün aslında can konu Başörtüsü Kur'an'da geçiyor mu? Ana mesele bu ama En çok az önceki senin dediğin meseleyi anlatacağım Yani bir insan, ya bak zaten bu soruyu nemiyetle soruyor. Bura çok önemli. Fesat bir mantıkla mı soruyor? Öğrenmek için mi soruyor? Nefsine yenik düşüp öyle mi soruyor? Fesat mantıkla soruyorsa dinden dahi çıkabilecek noktalara gidebilir. Orası çok problem Yani mesela birisi dese ki ya Rabb yani ben örtüremiyorum affet dese, deniyorum dese başaramasa bir daha denese başaramasa bin defa denese başaramasa ve dese ki ya Rabb affet gene yapamıyorum. Bu bir günahtır ama Allah affet edebilir bilemiyoruz. Ama bir adam İslam'ın her meselesini yaşasa ama bunun yanına dese ki ya bu başörtüsü diye bir şey yok. Bu saçmalıktır. Böyle bir ayet yok dese dinden çıkıyor. Ayet inkar ediyor. ve Bu insan İslam'ın kalan her şeyini yapsa bile. Anlıyor musun demek istediğimi? O yüzden bazıları nefsi aldatıp örtülmek istemediğinden ne yapması lazım örtülmek istemiyorsa? Kur'an Allah'a net bir şekilde karşı gelemeyecek. Ne yapacak? Ya o ayet sizin anladığınız şekilde değil ya. Orada baş örtüsü de o Omuzları böyle örtmek. Omuzları. Ben de zaten aldığım kütle omuzla örtüyorum yani. Onu da oradan yamalayacak yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Problem çok sakat. Şimdi soruyu soruyor musun? Kur'an'da başörtüsü köşe soruyorsun. Eyvallah tamam ama ne niyetle soruyorsun? Öğrenmek için mi soruyorsun? Aldanmak için mi soruyorsun? Olay tamamen burada ayrılıyor. Nur suresinde şöyle beyan ediliyor. Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Öncelikle başvurtusuz sorusuyla gelen kardeşim şunu bir halletmemiz lazım. Yani İslam'ın içinde bunların cevaplarını bulmak çok kolay. Böyle bunalımlara girdim, gecelerim karardı yani böyle şeylere gerek yok. İslam'da bunların çaresi çok kolay bulunuyor. Sadece şuraları hatırlamak lazım. Yani siz veyahutta vazgeçemeyeceğiniz bir yakınınız, bir hastalığa dövçer olsa, kanser olsa, verem olsa yani siz bırak Türkiye'deki doktorları dışlarına gidiyorsunuz, Avrupayı ilaçlara başvuruyorsunuz, o da yetmezse başka başka yöntemleri arıyorsunuz. Ama Şimdi bu senin ahiretini, sonsuz ahiretini etkileyecek bir soru. Yani sen ne kadar araştırma yaptın, kaç tane kapı çaldın, yan komşuyla konuşmuşsun gelip diyorsun ki ya o da işte omuzunu ört demekmiş, başını ört demek değilmiş yani. Bir insanın evvela İslam'a bu kadar böyle yani basit bir şekilde, İslam'a değeri vermeyecek şekilde yaklaşması bir kere başlı başına saygısızlık ve Allah'ın ona hakikat yolunu açmasını engelleyici bir şeydir. Yani mesele böyle sadece internetten gireyim de orada bir tane kelime bulayım öyle bir mesele değil ki yani mesele internete kaldıysa ben 3 gazoz kapağına cennet fetvası veren siteler biliyorum. O zaman yaz internetten cenneti de garantile. İşte bir tane site okudum da yok o başörtüsü demek değilmiş ya bu kadar basit değil ki senin dinin. Yani sen en ufak hastalıkta bin tane doktora gidiyorsun, bin bir ilaca başvuruyorsun. Dininle ilgili ne demek yani internette bir yer denk geldim? O kadar sahih alim var, o kadar sahih kaynaklar mevcutken, hadis, ayet mevcutken, yani o ayetteki kelimelerin yani Arapça kelimelerin çok derin manaları mevcutken, bunları öğrenmek dururken, ya komşu Hacer işte bir gün bir tane makale okumuş da o makale internette böyle böyle demiyor. Ya bu böyle bir basit yaklaşım, saygısızlık olur yani senin Rabbine karşı. Yani dostum sorun bizde. Nasıl araştırmak, bulmak istediğimizde yoksa... Benim elhamdülillah İslam'da bilmediğim ve öğrenmek istediğim bir şeyi böyle birkaç mücadele sonucu öğrenmeye öğrenemediğim bir şey hatırlamıyorum ve hepsine de öğrendikten sonra sindirdim bir de o elhamdülillah ne kadar hikmetliymiş bu öğrendiklerim diye. Yani bu yüzden kendimizi bir halletmemiz lazım. Ben yine de bu soruyu öğrenmek için sorduklarını düşünmek istiyorum. Yani böyle sapkın bir fikir taşıdıklarını ben düşünmek istemiyorum. Gerçekten de bazı kardeşler merakından "Yahu Mehmet kardeşim bu Kur'an'da baş örtme yani nasıl oluyor? Biz tam o kelimeyi bulamadık" diye sorduklarını temenni ediyorum. Kur'an'da geçen, yani az önce okuduğumuz ayette geçen Himar kelimesi tamı tamına şu an uygulanan İslami tesettürdeki başı örtmeyi temsil eder, tamı tamına. Yani o kelime zaten başı kapatmak anlamında olduğundan dolayı o kelimenin karşılığı başınla beraber zinet yerlerine kadar kapamanı buyuruyor zaten. Arapçada örtünme, yani tesettür etme, örtünme noktasında 9 farklı kelime öbeği mevcut. Her bir kelime, vücuttaki farklı bir uzvun örtünmesini anlatır. Mesela Araplar başı beyaz, vücudu kahverengi atlar görürlermiş. Bu atlara da himar derlermiş. Yani başı örtülü manasında. Yani himar kelimesini zaten Tamamen o başı ırtma manasında kullanmışlar hep. Yani bütün kafa karışıklığının bununla ilgili binlerce de soru soruluyorsa sebebi Arapça bir tane kelimeyi kendi dilinde, kendi terminolojisinde değerlendirmek yerine karışık Türkçe karşılıklarını araştırmaktan olmuş yani. Ben bir gün öğretmen arkadaşlarla oturuyordum, bir toplantı vardı. Toplantı masasında öğretmen arkadaşlarla otururken kendi aralarında konu açıldı. Yani bazılarının nefsi kabarık olduğundan tesettürle ilgili açılan konuda işte böyle bir ayet, e, haşa estağfurullah, zaten saçma gibi cümleler edildi. Yani bir de orada ona anlatmaya çalışan arkadaşlar, onun o kadar çok üstüne gittiler ki, kendini savunmak için ayetleri inkar et, etti. Yani çok fazla üstüne de gidildi. O da zaten nefsine aldanmış bir arkadaştı ve böyle bir ayet olmadığını vesaire noktalarda inkara gitti. Yani bakın, zaten işin en tehlikeli kısmı burası. Üstad diyor ki, Bediüzzaman Said Nursi, her günahta küfre giden bir yol vardır diyor. Yani... Bu öyle bir günah ki gerçekten insanın imanını da alır götürür. Başı örtmemek ciddi bir günahtır ama inkar etmek sizi dinden çıkarır. Lütfen yapamıyorum diye inkar etme yoluyla dinde açık aramaya çalışmayın ki Allah size cennetinin kapılarını tamamen kapatmasın. Bizim kermeslerden bir tanesine, bir tane abla geliyor. Kermes'te işte bir şey getireyim mi alayım mı tam bilmiyorum. Ben gitmediğim için arkadaşlar sağ olsun gidiyorlar. O esnada abla tabi açık bir abla. Orada işte kardeşler Risale-i Nur veriyorlar, bak bunu okumalısın falan. Alıyor Risale-i gidiyor eve, okuyor, okuyor, okuyor, o kadar etkileniyor ki. Ertesi gün tesettüre giriyor. Bir de böyle herhalde önceki hayatta çok bakımlı bir avlaymış. Sonra bazı arkadaşları onun gibi böyle muazzam güzellikte bakımlılıkta olan bir insanın nasıl da olur da tesettüre girdiğini küçülsemişler. Çok buhran yaşamış 1-2 saat boyunca. Demiş ki, gerçekten onların dediği mi doğru? Yoksa Rabbim için tesettüre girmem lazım, bu erken mi, bu geç mi? Şöyle böyle düşüne, düşüne, düşüne, nefsini yenebilecek bir an, bir boşluk bulmuş. Bulduğu boşlukta nefsim ince desiseleriyle bir daha beni aldatmasın diye hemen kuaföre gidiyor, saçlarını sıfıra vurduruyor, tesettürünü giyiyor. Haydi şimdi çıkar çıkarabiliyorsan diyor kendisi. Bu da az önceki bir soruyla Rabbini yalanlamaya çalışanlardan ziyade en ufak belki bir cümleyle ölene kadar Rabbine tutulmaya çalışan bir delikanlının hikayesi işte. Delikanlı olması için erkek olmasına gerek var mı? Dünyada bu hakikatlere muhtaç binlerce insan var. Bunlardan biri sizin çevrenizde de olabilir. Paylaşıp onlara da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Allah rızası için El Fatiha.